Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, iklim değişikliği evrimden 10.000 kat hızlı ilerliyor. Bilim insanları yaptıkları araştırmada evrim hızının iklim değişikliğinin neden olduğu değişimlere ayak uyduramadığı sonucuna vardı. Araştırmacılar insanların neden olduğu iklim değişikliğinin canlıların gösterdiği evrim hızından 10.000 kat hızlı gerçekleştiğini belirtiyor. Bu sonuca göre dünya üzerindeki birçok canlı türü bilim insanlarınca kaçınılmaz olarak kabul edilen iklim değişikliğine Ayak uydurmak konusunda başarısız olabilir. Arizona Üniversitesi'nden ekoloji ve evrim biyoloğu olan John Wins ile Yale Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Ignacio Quintero, anfibiler, kuşlar, kertenkeller ve memelilerin yer aldığı 540 canlı türünü 17 farklı grup altında inceledi. Her bir tür için iklim değişikliğine uyum sağlamaları gereken evrim süresini hesaplayan araştırmacılar, türlerin genetik bilgileriyle jeolojik geçmişlerinde yaşadıkları bölgelerde yaşanan iklim değişikliğini karşılaştırdı. Ecology Letters dergisinde yer alan araştırmaya göre canlı türlerinin atmosfer sıcaklığındaki bir derecelik değişime ayak uydurmak için bir milyon yıl gerektiği anlaşıldı. Florida Üniversitesi'nden biyolog Robert Holt, tarihte amfibirler, kertenkeller ve kuşlarda görüldüğü gibi hızlı evrimin her zaman geçerli olamayabileceğini ifade etti. Hızlı evrimin sağlayacak genetik yapı ve özelliklerin bazı türlerde diğerlerinden fazla olduğunu belirten Holt, Mesela atnalı yengeci 300 milyon yıldır neredeyse hiç değişim göstermedi. Ancak ekolojik nişleri de pek değişmedi. Kısaca evrimsel durağanlık türlerin hayatta kalması için hayati önem taşıyor ifadesini kullandı. Holt iklim değişikliğinden en çok etkilenmesi beklenen canlıların gerekli evrimi geçirmekte çok hızlı olamayabileceklerinin altını çizerken diyor ki birçok türün yok olma tehlikesi artmaya devam ediyor. Evet Türkiye'nin eylem planı var ama eylemi yok. Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği TÜVİKDER tarafından Türkiye İklim Değişikliği Ulusal Planı yani İDEP hakkında bir inceleme raporu hazırlandı. TÜVİKDER tarafından hazırlanan raporda Temmuz 2011'de açıklanan İDEP'in Türkiye'nin iklim değişikliği alanındaki tek politika belgesi olduğu hatırlatılırken planda Türkiye'nin gazı emisyonlarının azaltımı adına herhangi bir sayısal hedef koyulmadığına dikkat çekildi. İklim değişikliği eylem planı değerlendirme raporu çalışmada planda ortaya konulan eylemlerin yeni değil, mevcut politikaların devamı olduğunu ve plandaki eylemlerin iklim değişikliğini durdurmak ya da yavaşlatmak yerine üstleri hızlandıracağını ve bu tarz teknolojilere zaman kazandıracağı öne çıkan başlıklar arasında. Raporu hazırlayan Önder Algedik diyor ki bu raporla hem bilimsel arka planı değerlendirdik hem de mevcut durumu Eylemleri dikkate aldık. Planın sera gazı salım azaltımı içermemesinin bir sorun olduğunu gördük. Ayrıca eylemlerin zaten mevcut politika olduğunu raporla ortaya koyduk. Mevcut politikaların azaltıma bir etkisi olmadığı için Türkiye için yaptığımız salım projeksiyonunda 2020'de 600 milyon ton karbondioksit eşdeğeri mertebesine ulaşılarak çözümden çok çok uzaklaşılacağını şimdiden görüyoruz dedi Önder Algedik. 19 Temmuz Cuma günü yayınlanan programımızda 3. Köprüyü protesto etmek için eylem yapılacağı haberini sizlere duyurmuştuk. Aktivistler Beşiktaş'tan Sarıyer'e pedal çevirerek eylemlerini gerçekleştirdiler. 3. Köprü nedeniyle yaşanan doğa katliamını protesto eden bisikletli aktivistler Beşiktaş'tan Sarıyer'e pedal çevirdi. Beşiktaş'tan yola çıkarak sahil yolundan Sarıyer'e ulaşan aktivistler yolda sermaye elini ormanlardan çek sloganları attı. Sarıyer iskelesinde diğer aktivistlerde buluşan bisikletliler burada basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında 3. Köprü projesine karşı devam eden davalar olduğuna dikkat çekildi ve projenin durdurulması istendi. Basın açıklamasını yapan Ezgi Öz, 3. Köprünün bir yıkım projesi olduğunu vurguladı. İstanbul ormanlarının üçte birini yok edeceğini belirten Gürkan Gözde 3. Köprü projesinin sellerin yaygınlaşmasına içme suyu havzalarının kirlenmesine, İstanbul'un su sorununun ağırlaşmasına, yaban hayatının tahrip olmasına, doğal dinlence sağlıklı yaşam alanlarının yok edilmesine neden olacağını söyledi. Aktivistler köprü değil toplu ulaşım sloganı atarak İstanbul'un trafik sorununa çözümün toplu taşımada aranması gerektiğini işaret etti. Türkiye yılda 500 milyon ton toprağını kaybediyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Özden Görücü Türkiye'de yılda 500 milyon ton toprak kaybının olduğunu ve bunun önlenmesi için de 6 milyon hektar sahanın ağaçlandırılması gerektiğini söyledi. Toprak kaybının sadece ağaçlandırmayla önlenemeyeceğinin altını çizen Görücü organik ...sürümsüz ve bilinçli sulamayla yapılan tarımın önemine dikkat çekti. Görücü, toplum temelli ve sürdürülebilir ormancılığında toprak kayıplarını azaltmakta çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan,